Bismillah Elhamdülillahi, es vesselamu ala Rasulillah. Kitaplar iman, imanın üçüncü aslıdır. İlk ikisinde olduğu gibi bunlara da iman etmeden mümin olunmaz. Ehli sünnet ve cemaat, Allah'ın emir ve yasaklarını, vaat ve tehditlerini, Allah'ın kullarından istediği şeyleri ihtiva eden ve de hidayet ve nur bulunan kitapları nebi ve rasullarına indirdiğine kesin olarak inanır. Şu ara süresi 15. ayette. Peki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Bakara suresi 213. ayette ise insanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi, indirdi. Buyurulmaktadır. Kitaplara iman etmek şu dört hususu içerir. Birincisi bunların gerçekten Allah'tan indirildiğine iman etmek. İkincisi, ismi bildirilenlere ismen, bildirilmeyenlere de icmalen topluca inanmak. Üçüncüsü, bunlardan sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü ise, nesih olunmamış yani hükmü kaldırılmamış hükümleriyle rıza ve teslimiyet göstererek amel etmek. Kur'an-ı Kerim daha önce indirilmiş tüm kitap ve sayfelerde bulunan hükümleri tasdik eder. Onlardaki tahrif edilmiş ve sonradan sokulmuş batıl şeyleri beyan ve reddeder. Yusuf suresi 111. ayette Bu Kur'an iftira alınan bir söz değildir. Lakin o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyin bir açıklaması ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir buyurulmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de indirdiği kitapların bazılarının isimlerini bildirmiş, diğerlerini topluca zikretmiştir. İsmi bildirilen kitap ve sayfeler şunlardır. Birincisi Tevrat Musa aleyhisselama indirilmiştir. Bakara suresi 87. ayette Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik buyurulmakta. Maide suresi 44. ayette ise Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik, onda Hidayet ve Nur vardır buyurulmaktadır. İndirilen kitaplardan ikincisi Zebur'dur. Davud aleyhisselama indirilmiştir. Nisa suresi ve İsra suresinde iki ayrı ayette Davud'a Zebur'u verdik buyurulmaktadır. Bildirildiğine göre Zebur 150 sureden ibaretti. Kendisinde herhangi bir hüküm, helal ve harama dair bir buyuk bulunmayıp bir takım hikmetli sözler ve öğütleri kapsamaktaydı. Bu rivayet Camiuli ahkam Kur'an isimli tefsir kitabında geçmektedir. Üçüncü kitap İncil'dir. İsa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Maide Suresi 46. ayette şöyle buyurulmaktadır. Onların ardından kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İçinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı tasdik edici, muttakiler içinde yol gösterici ve öğüt olmak üzere inceli verdik. Dördüncü kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. İbrahim suresi birinci ayette, Elif, Lam, Ra, bu Kur'an, Rabbilerinin izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, yani aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Buyurulmakta, Yusuf suresi ikinci ayette ise şüphesiz ki biz onu akledip anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyurulmaktadır. Beşincisi suhuf sayfeler. İbrahim ve Musa aleyhisselama indirilmiştir. Allah azze ve celle Nemil suresinde ve benzeri Ala suresinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sayfalarından yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Naslarda ismi bildirilenler bu kadardır. Adem Aleyhisselam'a 10, Şit Aleyhisselam'a 50, İdris Aleyhisselam'a 30 ve İbrahim Aleyhisselam'a 10 olmak üzere toplam 100 sayfa indirildiği bildirilen sayfalar ile ilgili rivayet Ebu Zer radiyallahu anh'tan zayıf bir hadistir. Bu zayıf hadis Suyuti'nin Durr'un mensurunda al senin ruh mühendisinde rivayet edilmektedir. Altıncısı ise diğerlerine indirilenlerdir. Allahu Teala onların bazılarının isimlerini kısmen bildirmiş Diğer bazılarının isimlerini bildirmemiş ancak her nebiyle beraber kitap indirdiğini icmalen beyan etmiştir. Bakara 6 ayette şöyle buyurmaktadır. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere onlardan hiçbir arasında fark gözetmek için inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin.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 Onlardaki muhalif şeyler ise insanların tahrifinden başkası değildir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'dan önceki kitapların hiçbirinin korunmasını üzerine almamış, bilakis onların korunmasını ilim adamları ve dindar kimselere bırakmış ancak onlar bunu layıkıyla yapmamışlardı. Bunun neticesinde Kur'an'da belirtildiği gibi onlarda bir takım değişiklikler yapıldı. Maide suresi 44. ayette şöyle buyrulmaktadır. Şüphesiz kendisinde bir hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Teslim olan nebiler, Rabbani'ler ve alimler kendilerinden Allah'ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla yani Tevrat ile Yahudilere hükmederlerdi. Yine Nisa suresi 46. ayette Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden tahrif eder değiştirirler. Maide suresinde iki ayette ise Biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin söz almıştı Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerden bir bölümünü unuttular. Ey kitap ehli, Resulümüz size geldi. Kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu size açıklıyor ve birçoğunlarla vazgeçiyor. Yahudi ve Hristiyanların kendilerine indirilen kitaplarda yaptıkları tahrifler genelde üç kısma ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi sözü olduğu gibi bırakıp tevil ederek manayı tahrip etmek. Mesela kitaplarında aksi olmasına rağmen faiz ile insanların mallarını batıl yolla yemekte ve kendi kavimleri dışındakilere her türlü kötülüğü dinlerinin bir gereği olarak yapıp ümmilere karşı bize bir sorumluluk yoktur demekteydiler. Bunun için Nisa suresi 160 ve 161. ayetlere Halimran suresi 75. ayete bakılabilir. Tahriflerin ikincisi sözü değiştirip ilaveler yaparak tahrip etmektir. Mesela Allah'ın elinin bağlı olduğunu Üzeri ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu hatta İsa Aleyhisselam'ın bizzat Allah'ın kendisi olduğunu söylemekte Allah'ı üçün üçüncüsü saymaktaydılar. Bunlar için ise Alimran Suresi 181 Maide Suresi 17 64, 72 ve 73 ve 116. ayetler ile Tevbe Suresi 30. ayetlere bakılabilir. Üçüncü tahrifat ise şeriatın hükümlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in resaletini gizleyerek tahrif etmek. Rezim gibi açık hükümleri gizlemekte, Resulullah aleyhisselamı kendi oğullarının tanımlıkları gibi tanımlarına karşın getirdiklerine sihir demekte ve hükümleri az bir pahaya satmaktaydılar. Bunlar içinde Bakara suresi 146, Halimran suresi 187, Saf suresi 6. ayetlere ve Buhar ve genel gelen hadislere bakılabilir. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri Birincisi, Kur'an Allah'ın indirdiği tüm kitap ve sayfelerin içerdiği ilahi vahiylerin hepsinin kapsayıcı bir özetidir. O, tevhid, ibadet, hükümler ve güzel ahlak gibi önceki kitaplarda gelen hak prensipleri tasdik eder, onlardaki tahrif ve sonradan girme şeyleri reddeder. Nitekim, Yusuf Suresi 111. ayette Bu Kur'an iftira alınan bir söz değildir. Lakin o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyin bir açıklaması ve iman eden bir toplum için hidayet ve rahmettir buyurulmaktadır. Özelliklerden ikincisi, Kur'an diğer kitap ve sahifelerin hilafına indirildiği günden kıyamete kadar gelmiş ve gelecek tüm cin ve insanlara indirilmiştir. Önceki kitaplar ise belli kavimlere hasıl olarak indirilmekteydi. Ali İmran suresi 85. ayette, Kim İslam'da başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyrulmakta. Kalem suresi 52. ayette ise o yani Kur'an ancak alemler için, herkes için bir öğüttür buyurmaktadır Gene En'am suresi 19. ayette ise bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolunu buyurulmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslim'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Muhammed'in nefsi elinde olana yani Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de sonra benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak ateş ahalisinden olur. Ahkaf suresinde ise Allah azze ve celle hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeler için sana yönetmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca susun demişler bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz! Muhakkak biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekini doğrulayan hakka ve dost soru yola ileten bir kitap dinledik dediler buyurmaktadır. Cin suresi 1 ve 2. ayetlerde de benzeri lafızlarla bildirilen haberin devamında cinlerin dinledikleri o Kur'an'a iman ettikleri beyan edilmektedir. Özelliklerden üçüncüsü Kur'an Allah'ın dilediği vakte kadar baki kalacaktır. Çünkü Allah onu korumayı üzerine almış hükümlerinin devamlı olması için de onda kalıcı hükümler koymuştur. Bu nedenle ilmi gerçekler Kur'an'ın ifade ettiklerini destekler mahiyette ortaya çıkmaktadır. Hicr suresi 9. ayette Zikri yani Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Buyurulmakta Fussilet suresinde Muhakkak ki o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. Hakim ve hamid olan Allah'tan indirilmedir buyurulmakta. Yine aynı surenin 53. ayetinde ise insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi yani delillerimizi göstereceğiz ki onun Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Özelliklerden dördüncüsü Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü onun apaçık kitabı ve sağlam bir ipidir. Allah onu elçisine ümmet için bir anayasa olsun insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartsın ve dost doğru yol olan sırat-ı mutsagımı eylesin diye indirmiştir. Nisa suresi 105. ayette Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik buyrulmakta. İbrahim suresi 1. ayette Elif la um, ra, bu Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa aziz ve hamil olan Allah'ın yuluna çıkartman için sana indirdiğimiz bir kitaptır buyrulmakta. Maide suresi 16. ayette ise rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yıllarına götürür ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır istirahatı müstakımı iletir buyrulmaktadır. Beşinci özellik Kur'an harf ve manalarıyla Allah'ın kelamı olup ondan gelmiş ve ona dönecektir. Kur'an mahluk olmayıp Allah'tan indirilmedir. Onu Cebrail Aleyhisselam'a vahyetti. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdi. O Arapça olarak indirildi ve bize de tevatürle nakledildi. Şu Ara Suresi'nde muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbi'nin indirmesidir. Onu Ruhul Emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise İbn Mace'deki bir hadisinde Allah'ın kitabı bir gecede kaldırılıp götürülecek ve yeryüzünde ondan bir tek ayet kalmayacaktır buyurmaktadır. Altıncı özellik Kur'an-ı Kerim levhî mahfuzda yazılıdır. Göğüslerde kalplerden muhafaza edilir, dillerle okunur ve sahifelerde yazılıdır. O ilk defa hicretin 11. senesinde Yemame savaşında 70 hafızın şehit oluşu sebebiyle Ömer radıyallahu anh'ın kendisine başvurusu üzerine Ebu Bekir radıyallahu tarafından toplatılıp kitap haline getirilmiştir ki bu olay bize Bukhari'de rivayet edilmektedir. Ankebet suresi 49. ayette Allah azze ve Celle, Hayır, o ilim sahiplerinin göğüslerine yerleşen apaçık ayetlerdir. Buruç suresinde ise bilakis o, levhî mahfuzda bulunan şerefli bir Kur'an'dır buyurmaktadır. Yedinci özellik, Kur'an'da öncekilerin de sonrakilerin de haberleri, göklerle yerin ve diğer mahlukatın yaratılış açıklandığı gibi, helal ve haramlar, hedef ve ahlakın esasları, ibadet ve muamelatın hükümleri, nebi ve salih insanların yaşantıları, geçmiş kavimlerin kıssaları, müminlerin ve kafirlerin görecekleri karşılıklar, ölüm ve ölümden sonraki hayatın teferruatı, cennet ve cehennemin özellikleri etraflıca anlatılmıştır. Bu kitap kalplerde ve bedende bulunan hastalıkların şifa, her şey için bir beyan, müminler içinde hidayet ve rahmet olarak indirilmiştir. Nahl Suresi 89. ayette Bu kitabı sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet Müslümanlar için de bir müjde olarak indirdik. Yunus suresi 57. ayette Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki hasıllara bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluk, bir sefer esnasında bir kavme uğradılar. Onları misafir etmek istemeyen o kavmin liderini zehirli bir hayvan soktu. Kendileri ona bir çare bulamayınca sahabilerden yardım istediler. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri r.a. hasta olan o lider'e Fatiha suresini okuyup üfleyerek rükkuya yaptı ve adam iyileşti. Bu kıssa bize Bukhari ve Müslümler rivayet edilmektedir. Sekizinci özellik, Kur'an-ı Kerim Resulullah s.a.v'in en büyük ve ölümsüz mucizesi olup semavi kitapların sonuncusudur. Bu sebeple hükmü kaldırılamaz ve değiştirilemez. Ondan bir tek harf daha eksilten veya inkar eden Yahut ona ilave yapan küfre düşer. Nitekim En'am suresi 115. ayette Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Bukhar ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdu. Nebilerden her nebiye muhakkak surette iman edilen ayetlerin yani mucizelerin benzeri veya insanların kendisine iman ettiği mucizelerden verilmiştir. Hiç şüphesiz ki bana ihsan olunan mucize Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Alimler Kur'an'ın mucize oluşunu üç başlık altında toplamışlardır. Bunlar lugavi mucizeliği, ilmi mucizeliği ve teşri mucizelidir. Lugavi yani dilsel mucizeliği ise Arapça en zengin üstün bir din olmasına ve Kur'an'ın indirildiği dönemlerde de en parlak dönemlerini yaşamasına rağmen Kur'an karşısında aciz kalmış Kur'an'ı inkar eden dil alimleri onun bir kusurunu bulamamanın aciziyetini yaşamışlardır. Allah Azze ve Celle'nin eğer doğru söylüyorlarsa onun benzeri bir söz getirsinler bakalım şeklindeki meydan okumasına da cevap verememişlerdir. İlmi mucizeliği Kur'an tüm insanları düşünüp ibret almaya teşvik etmekte, onlara bilginin kapılarını açmakta ve ilim yoluna ilerleyip her yeni ilmi kabul etmeye çağırmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'da doğru yolu göstermek için verilmiş ilmi işaretler vardır. Üçüncü özelliği teşrihi mucizeliğiydi. Kur'an-ı Kerim bir, ferdin terbiyesiyle işe başlar. Onun vicdanını tevhid akidesiyle özgür kılar. Ferdin terbiyesiyle toplumun ıslahı ayrılmaz bir bütündür. İkincisi, bundan sonra yani ferdin terbiyesinden sonra toplumun çekirdeği olan ailenin kurulmasına ve onun ıslahına yönelir. Ondan sonra yani aileden sonra toplumu yöneten hükümet nizamını ortaya koyar. Bilindiği gibi bu ferdi otoriteyi meheden şura, danışma ve eşitlik yönetimidir. Yasama hakkı insanlara bırakılmamış, kanunları bizzat mahliyukatın en iyi tanıyan ve onlara en faydalısını emreden yüce yaratıcı koymuştur. Dördüncüsü ise toplum iç ilişkilerden sonra barışta ve savaşta Müslümanlarla komşuları arasındaki uluslar arası ilişkileri belirlemiştir. Kur'an İnsan için zaruri olan şu beş esasın korunmasını istemiş ve onları garanti altına almıştır. Can güvenliği, din güvenliği, ırz namus güvenliği, mal güvenliği ve akıl güvenliğidir. Dokuzuncu özelliği ise Kur'an önceki kitapların indirildiği gibi tek bir seferde indirilmemiş olayların akışına durum ve şartların gereğini uygun olarak 23 yıllık sürede parça parça indirilmiştir. Sahih olan görüşe göre Allahu Teala Kur'an'ı Kadir gecesinde levihi mahfuzdan dünya semasındaki beytül izzete bütün olarak bir kerede indirmiş. Oradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme parça parça indirilmiştir. Kadir suresinde biz o Kur'an'ı Kadir gecesine indirdik. Duhan suresinde biz onu mübarek bir gecede indirdik buyurulmaktadır. Kur'an'ın parça parça indirilişinin hikmeti. Birinci hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve kalbini pekiştirmek. Hud suresi 120. ayette Allah azze ve celle elçi olan nebiilerin haberlerinden kalbini sabit kılıp pekiştirecek her haberi sana anlatıyoruz buyurmakta. Müzzemmil suresinde onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver buyurmakta. Yunus suresi 65. ayette onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki bütün izzet Allah'ındır. Furkan suresi 32. ayette ise Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için Onu böyle indirdik ve ağır ağır okuduk buyurulmaktadır. Parça parça indirilişin ikinci hikmeti Meydan okuma ve müşriklerin soru ve itirazlarını cevap vermedir. Nitekim Furkan suresi 33. ayette Onların sana getirdiği her misale karşı Mutlaka biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz buyurulmaktadır. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma ise Suyutin el İtkan fi i Kur'an isimli eserinde rivayet edildiği gününe göre Kur'an'ın indirilişi hakkında şöyle demektedir. Müşrikler ortaya yeni bir iddia, iftira attıklarında Allah da onlar için bir cevap indiriyordu. Parça parça indirilişin üçüncü hikmeti Kur'an'ı ezberlemeyi ve anlamayı kolaylaştırmaktır. Kur'an ümmi, yani okuma yazma bilmeyen bir topluma inmişti. İndirilen vahyi anlamaları, hayatlarına aktarmaları ve ezberleyebilmeleri için parça parça indirilmesi en uygun olanıdır. Nitekim Allahu Teala Kamer Suresi'nde "Andolsun ki Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?" buyurarak onun kolaylaştırıldığını haber vermiş. Ebu Saîd en Hudri radıyallahu anh'umada Kur'an'ı sabah 5 ayet, akşam 5 ayet olarak öğretmiş. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın onu 5'er ayet, beşer ayet indirdiğini haber vermiştir. Bu haber de gene Suyutun El İtransi'nin kitabında İbnü'l-Sakir'de rivayet edilmektedir. Parça parça indelişin dördüncü meti ise olaylara uygun hareket etme ve teşriide derece derece ilerlemedir. Kur'an başlangıçta iman esaslarını içeriyor ve putperestliği reddediyordu. Akabinde güzel ahlak emrediyor, kötülük ve hayasızlığı yasaklıyordu. Devamında helal ve haramın kaidelerini açıklıyor ve dinin farzlarını emrediyordu. Muamelatın asılları Mekke'de indirildiği halde hükümlerin ayrıntıları Medine'de indirilmiştir. Bu hususta Ayşe radiyallahu anh'a Bukhari'de rivayet edildiği hadiste şöyle demektedir. Kur'an'dan ilk inen Mufassal'dan bir suredir. Onda cennet ve cehennem zikredilmiştir. Nihayet insanlar ardı ardına İslam'a girince helal ve haram nazil oldu. Eğer önce şarap içmeyin emri inseydi muhakkak ki insanlar biz şarabı asla terk etmeyiz derlerdi. Şayet önce zina etmeyin emri inseydi muhakkak ki onlar biz zinayı asla terk etmeyiz derlerdi. Kur'an'ın 10. özelliği ise 114 sure ihtiva etmesi ve bu süreler hakkındaki özellikleridir. Bu 114 sureden 82'si Mekke'de, 20'si Medine'de indirilmiş olup 12'sinin indiği yer hakkında ihtilaf vardır. Kur'an ayetlerinin sayısı ise elimizdeki mushaflarda 6236 olup bu Kufelilerin görüşüdür. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre kelime sayısı 77.934 harf sayısı ise 323.671'dir. Surelerin tertibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılmıştır. Daha sonra bunlar Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında içine toplandı. Osman radıyallahu döneminde ise tek bir imla üzere yazılıp çoğaltıldı. Bu olayla yine de bize rivayet edilmektedir. Sureler uzunluklarına göre dört bölüme ayrılmış ve bu bölümler şöyle isimlendirilmiştir. Birinci bölüm Tıval dediğimiz uzun sureler kısmı. Bu kısmın içinde Bakara. Alimran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Enfat Tevbe sureleri girmektedir. İkinci kısım 10 dediğimiz ayet sayısı yüzden fazla olan sureler. Bu kısmın içinde ise Yunus, Hud, Yusuf, Nahl, İsra, Keh, Taha, Enbiya, Müminun, Şuara ve Saffat sureleri bulunmaktadır. Üçüncü kısım Mesani dediğimiz ayet sayısı yüzden aşağı olan surelerdir ki bu kısmın içinde Ra'd, İbrahim, Hicr, Meryem, Hac, Nur, Furkan, Nemin, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatır ve Yasin sureleri bulunmaktadır. Dördüncü ve son kısım ise Mufassal diye isimlerim Kur'an'ın sonunda bulunan kısa sureler vardır. Hangi sureden başladığı ihtilaflidir. Bazılarına göre Sa'd suresine başlarken İmam Nevevi'ye göre Hucurat suresine başlamaktadır. Ümmetin Kur'an'a karşı sorumlulukları Birincisi, Kur'an'ı okumak, ezberlemek, tefekkür etmek, misal ve kıssalarından ibret almak. Nemil Suresi 91 ve 92. ayetlerde Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Her kim doğru yola gelirse kendisi için gelir. Her kim da delalata düşer saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. Fatır Suresi 29. ayette Allah'ın kitabını okuyanlar namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler asla zarara uğramayacak bir ticaret umarlar Bakara suresinde iki ayrı ayette Allah umulur ki tefekkür edersiniz diye size ayetleri işte böyle beyan eder Nisa suresi 82. ayette Hala Kur'an'ı gereğince düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başka tarafından gelmiş olsaydı ona birçok tutarsızlık bulurlardı ve Ankebut suresi 49. ayette Hayır o ilim sahiplerinin göğüslerinde yerleşen apaçık ayetlerdir buyurmakta. Gene Ankebut suresi 43. ayette İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak iyi bilenler akleder anlar. Yusuf suresi 111. ayette ise Andolsun onların yani geçmiş nebi ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipler için imlet vardır buyurmaktadır. Kur'an'a karşı sorumluluklarımızın ikincisi, Kur'an'ın helallerini helal, haramlarında haram kabul ederek emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, hududunu çiğnememek, muhkem yani anlaşılır ayetleri amel edip müteşabih dediğimiz anlamı bilinmeyen ayetlerine de iman etmek ve teslim olmaktır. Maide suresi 87. ayette Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Tevbe suresi 29. ayette Kendilerine kitap verilenlerden olup da Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Muhammed suresi 3. ayette Bunun sebebi İman edenlerin Rablerinden gelen Hakka uymuş olmalarıdır. Nisa suresi 31. ayette Eğer yasaklandığınız Büyük günahlardan sakınırsanız Sizin küçük günahlarınızı örteriz Ve sizi şerefli bir yere girdiririz. Bakara suresi 229. ayette İşte bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onları aşmayın, çiğnemeyin. Kim Allah'ın hududlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve Ali İmran Suresi 7. Ayette Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkem yani hükme açıktır ki bunlar kitabın aslı anasıdır. Diğerleri de müteşabih yani anlaşılamayan bilinmeyendir. Kalplerinde sapma olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye ulaşanlar ise ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akın sahipler düşünüp anlar buyurulmaktadır. Buharide ve Ebu Davud'da Ayşe Validemiz'den rivayet etmen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alimran suresi 7. ayeti en son okulumuz ayettir bu. Bu ayet okudu ve şöyle buyurdu. Sen Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde işte onlar Allah'ın bu ayette isimlendirdiği kimselerdir. Bu sebeple onlardan sakın Kur'an'a karşı vazifelerimizden üçüncüsü insanları Kur'an'a çağırmak. Nahil suresi 125. ayette Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ürütle çağır, davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Alimran suresi 104. ayette Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha kurtuluşa erenlerdir. Buyurulmaktadır. Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'ı öğrenmeye, az da olsa mutlaka her gün okumaya, anlamaya çalışmaya, öğrenip anladıklarını hayata yansıtmaya, onu ezberlemeye ve bilmeyenlere öğretmeye büyük önem gösterirler. Çünkü Kur'an'ı okumak Allah'a yapılan ibadetlerden birisidir ve bu ibadet neticesinde her bir hayfin okumasına karşılık bir iyilik sevabı alınmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususlardaki buyruklarından birkaçı şunlardır. Tirmizî'de rivayet edilen bir hadiste Her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa karşılığında onun için bir hasene iyilik vardır. Her bir hasene ise on katıyla karşılık görür. Ben size elif, la, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, la bir harftir, mim de bir harftir. Bukhari, Ebu Davud, Tirmizî, ve İbn-i rivayet edilen başka bir hadiste Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten kimsedir. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Kur'an'ı okuyun çünkü o kıyamet gününde okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. Tergib ve terhibde ve hakimde rivayet edilen bir hadiste ise Kim Kur'an'ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse Kıyamet gününde anne ve babasına güneşin ışığı gibi parlak nurdan bir taç Ve dünyada işi olmayan iki hülle elbise giydirilir. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i rivayet edilen bir hadiste ise Kur'an ehline oku ve yüksel onu dünyada okuduğun gibi tertil üzere yavaş yavaş oku. Muhakkak ki senin durağın okuduğun son ayetin yanındadır denilir. Buyurmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Salih selefimizin Kur'an okuma miktarı hususunda çeşitli uygulamaları vardı. Kur'an'ın çokça tilaveti meselesinde bize birçok haber ulaşmıştır. Sahabeden güçlü olanlar yedi günde bazıları bir ayda bazıları iki ayda bazıları biraz daha uzun müddette hatim yaparlardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden kısa sürede hatmetmeyi yasaklamış. Sebep olarak da onun Kur'an'ı anlayamayacağını zikretmiştir. Bu rivayette bu ve Tirmes'e gelmektedir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh özürsüz olarak Kur'an hatminin 40 günü aşmasını mekruh görmüştür. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise kim senede 2 defa Kur'an'ı hatmederse hakkını vermiş olur demiştir. İmam Nevevi Elaz Kari esmi kitabında ise şöyle demiştir. Tercih olman hatim süresinin kişilere göre değişmesidir. Tefekkür ederek okuyanlar okuduğunu iyice anlayacak kadar ayette yetinmelidir. Önemli toplumsal ve dini işlerle uğraşanlar ile ilim yaymakla meşgul olanlar görevlerini engel olmayacak ölçüde okumalıdırlar. Bunların haricindekiler ise bu sandırıcı dereceye varmadan mümkün olduğu kadar tilaveti çoğaltmalıdırlar. Kur'an Hatbi'nin Adabı her ne kadar hatim adabıyla ilgili olarak merfu yani senede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanan bunun sözleri ve uygulamalarını ifade eden bir hadis veya uygulama yoksa da bir kısım sahabe ve tabiinin uygulamasına binaen şunlar yapılır. Birincisi hatim sonrası aile fertleriyle topluca dua edilir. İkincisi ise hatim bitince başa dönülerek en az Fatiha suresiyle Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuruz. Bu hususta daha geniş bilgi için El itikan isimli tercüme demiş kitaba başvurulabilir. Kur'an okuma adabı: Birincisi apteş olmak, ikincisi temiz bir yerde okumak, üçüncüsü huşu, sekinet ve vakar ile okumak, dördüncüsü okumaya başlamadan ağız ve dişleri temizlemek, beşincisi okumaya başlarken istihaze yani avzu e besmele okumak, altıncısı tevbe suresi hariç her surenin başlangıcında besmele okumak. Yedincisi tertil üzere okumak Tertil harflerin ve kelimelerin hakkını vermek Onları tane tane ve tecvid Kayıtlarına uygun olarak okumaktır Sekizincisi Okuduğunu düşünüp tefekkür etmek Tesbih ayetinde Allah'a tesbih etmek istek ayetinde Allah'tan istemek Sığınma gerektiren ayetlerde Allah'a sığınmak Dokuzuncusu Mükafat ayetlerinden etkilenip Gayrete gelmek Azap ve ceza ayetlerinden etkilenip Korkmak ve hataları terk etmek Onuncusu, güzel sesle okuyarak Kur'an'ı güzelleştirmek. On birincisi, riya, başkalarına eziyet verme gibi endişelerin olmadığı durumlarda açıktan yüksek sesle okumak. On Kur'an'ı mushaftan okumak, ezber okumaktan daha faziletlidir. On üçüncüsü, tilavet esnasında lüzumsuz şeyleri terk etmek. On dördüncüsü, mushaf tertibine göre sureyi başından sonuna doğru okumak. On Kur'an okunurken konuşmamak, susup dinlemek. 16.si secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmaktır ki sahih sünnette bildirilen secde ayetleri şu okuyacağımız 6 ayettir. Hac suresi 18 ve 77. ayetler Sa'd suresi 24. ayet, Necim suresi 62. ayet, Enşifak suresi 21. ayet ve Alak suresi 19. ayetler. Okuma adabının 17.si Kur'an tilaveti sebebiyle bir ücret almamak, 18.si ise tilavetten sonra Allah'tan dilediğini istemektir. Kur'an'ın tilaveti hakkında en büyük Kur'an alimlerinden olan i̇bn Mesud radıyallahu anh Acurri'nin Hameletül Kur'an ve Suyut El İtkan isimli kitabında bildirildiğine göre şöyle demiştir. Kur'an okurken onu çürümüş kurmanın dağılması gibi dağıtmayın. Onu şiir gibi de okumayın. İbret verici ve olağanüstü şeyler ihtiva eden ayetler üzerinde durup düşünün. Bununla kalplerinizi harekete geçirin. Maksadınız sureyi bitirmek olmasın. Ehli sünnet ve cemaat, Kur'an'ın tefsir edilmesine ehemmiyet verir. Ancak kişisel görüşlere dayanarak tefsir edilmesini caiz görmez. Kur'an, Kur'an'la, sünnetle, sonra sahabe sözleriyle, sonra tabi'in sözleriyle ve de Arap dili yardımıyla tefsir edilir. Aksi bir davranış ise Allah ve kelamı hakkında bilgisizce konuşmaktır ve şeytani bir davranıştır. Bakara suresinde Ey insanlar! Şeytanın adımlarına uyumayın. Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Buyurulmaktadır. Son olarak kitaplara imanın faydalarını zikredelim. Birincisi Allah'ın kullarına yaptığı yardım bilinir. İkincisi Yüce Allah'ın şeriatı ve ondaki hikmetler bilinir. Üçüncüsü ise Bunları öğrenen Allah'ın nimetlerini fark eder ve ona şükreder.